Ben insanım, ben bu uzun yolculuğa ademle başladım, gün oldu şeytan taşladım, gün oldu melekleri yüreğimden dışladım, gafleti alkışladım. Nefsimdir bu dünyada benim en zayıf yanım, ne melek ne şeytanım, kıyamet gününe dek sürecek adım sanım, ben insanım. Benimle başladı yeryüzünde gölgelenmiş yargılar. Benimle başladı kukla sanatı ve akıl saltanatı. Maskeler benimle takıldı yüzlere, benimle sahneye kondu oyunlar, lekelendi merhametin tarifi, benimle büküldü boyunlar. Ben Gün olur sevgilerle gönül gönül coşarım gün olur hak yolunu arar bulur koşarım gün olur yoldan şaşar kin ve nefretle taşar intikamla yaşarım Ben bir bütünün içinde çatışan iki yarım Ekvatordan kutuplara her yerde varım Emanettir bu bedene bu canım İçimdedir benim dostum, düşmanım, Günde bin kez bulanır, durulur kanım, Ben insanım. Benimle başladı Tanrı'yı arayışlar, Yıldızlara, güneşe, ateşe yalvarışlar, Ve şu bitmez tükenmez kavgalarla barışlar. Benimle başladı inkar ve nisyan, Allah'a isyan Benimle çöktü cehaletin zifiri karanlığı Benimle kurbanlar istedi putlar Diri diri gömüldü Diri diri çocuklar Ben tarih yaparım Çağlar açar Çağlar kaparım Gün gelir gurur tacımı takar Şarap kokan akşamlarda Roma'yı yakar Alevlere kahkahayla bakarım Ünvan ve asaletin Hüsran ve sefaletle kaynaştığı her yerde Ben varım Bir yanımda dürter beni şeytana eşlik Bir yanımda kardeşlik Bir yanımda tarih boyu zulümlerin pişmanlığı Bir yanımda ölümsüz ırk düşmanlığı ''Bir yanımda tokluğun vurdum duymaz neşesi, bir yanımda açlığın yalvaran titrek sesi, ''Benimdir bu senfoninin bestesi, benimdir bombaların tetiğini çeken el, ''Benimdir bu gözyaşı, benimdir bu sel, ''Benimdir bu oyuncaklar, toplar, tüfekler, uçaklar, ''Benimdir bu alev alev yanan köyler, kentler, bucaklar, Sönen ocaklar ve benimdir burcu burcu ana kokan kucaklar. Ben yeryüzünde dört renkli ten, içinde aynı yürek, aynı beden. Gel gör ki yırtıcılar korkuyor vahşetimden.